والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا وهادينا إلى الحق وإلى صراط المستقيم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين Rücün, iman dersinin 129. dersindeyiz. İmanın rücünlerindeydik. Onda da rücünler dersinde de 39 dersteyiz. Rücünlerin de 4.sindeydik. O da nedir? Ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman da da 5. dersteydir. 5. ders Ahiret gününe iman neyle ilgilidir? alametler kıyamet alametleri alametlerin de küçükleri var, büyükleri var biz küçük alametlerdeydik küçük alametlerde de bir kaç tane işledik dördüncüdeydik o da nedir fitnenin zahir olması ortaya çıkması duhurul fiten geçen ders bir ders yaptık Dördüncü meseleyden ilgili bir ders yaptık. Fitne nedir? Ona bir giriş yaptık. Fitneyi anladık ne olduğunu. Şimdi bugün tarih boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdikten sonra ne fitneler çıkmıştır onlara bir göz atacağız. O fitnelerde çok tür tabi. Ama ana meseleler Tarihte ne olmuş? Ana meselelerde onlara bir cöz atacağız Allah'ın izniyle. Birkaç tanesini sayacağız. Belli, meşhur, bir de çetrefilli. Düşman da oradan ciliş yapıyor. Baş düşman. Kimdir? İblis ve onun etbağı. Şayatinul cinni vel ins. Cin vesvese verir. Beynimizi karıştırır. İse canlandırır onu. Gelir seni diliyle, kalemeyle ne yapar? Karşına çıkar. İşte bu fitnelere bir nokta koyacağız. Çok önemli meselelerdir arkadaşlar. İnşallah bu fitne dersleri bitti. Ondan sonra beşinciye devam edeceğiz. Beşinci alamet nedir? Biz dördüncü alamette birkaç fitne sayacağız. Fitne Zuhurul fiten Fitnenin eşker olduğundan sonra neler olacaktır o fitneleri sayacağız. Birinci alimler diyorlar fitne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bu fitneden de ne dedi? Zuhurul fiteni min qibelil meşriqi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki fitnenin alimler bu babı hadislerden istimad etmişler. Fitne meşrikten eşker olur. Meşrik neresidir? Günün doğuşunda. Meşrik doğudur. Doğudan dedi ne olur? Fitne eşker olur. Bu nedir? Bakacağız. Fitne niye doğudan eşker olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadikul enin olduğu için neyi de haber verse o odur. Yanlış kabul etmez. Ne haber vermişse odur. Tarih boyuca 1400 sene bunu de ispat etmiştir. Hiçbir şey yoktur. Resulullah haber vermiş, ters olmuştur. Evet bazen ters olmuştur. Neden? Çünkü bizim aklımız, ilmimiz kasırdır. Ondan sonra ne olmuş? Aa, bizim dediğimiz yanlıştır. Yine hadisin dediği çıkmıştır. Sinek meselesi hatırlarsınız. Bir ara açıklamıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sineği suyuna düştü. Onu dökme diyor. Batır sineği suya çıkar. Sineği at o suyu iç. Kıyamet kopardılar. 50'lere kadar. 60'lara kadar. 1960'lara kadar. Nasıl olur sinek mikroptür Nasıl olur hadis beledir. Ama tıp sonradan ilim. Sonradan ispat etti. Sineğin kanatında iki tane mikrop var. Biri birine zıttır. Sinek de bakın suya düşse tek taraflı durur, Bir kanat havada kalır, bir kanat öbür suda kalır. O bir mikrop suya yetişmedi. Ne olur? Sene zararlı olur. Yani için Resulullah diyor batır. Ondan sonra o ki mikrop kisi de suda olsa savaş ederler. Kisi birbirini öldürür. O zaman suda bir şey kalmaz. Bunu bilim ispat etti sonra. Ne oldu? Geri vites Demek ki Resulullah ne haber vermişse doğrudur. Biz muminler olarak buna inanıyoruz. Onun için ders, derslerimizin adı nedir? Ha? İman dersleridir. Evet. Ahirete iman. Alamete iman. Ahiret alametlerine iman. Alametleri de nedir? Resulullah diyor fitne doğudan çıkar. İyidir doğu nedir? Doğuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yaptı? Belirt. Belirtirdi. Doğu nerededir? Şimdi sahabe diyor ki Abdullah İbni Umar Hazreti Umar'ın oğlu Abdullah rivayet ediyor hadisi Buhari müslimde radıyallahu anhuma ondan ve babasından Allah razı olsun diyor ki duydum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşriki karşılamıştır. Meşrik nedir? Cünün doğduğu yerdir. Meghrib nedir? Cünün battığı yerdir. Dürmeşriki karşılamıştır. Ne dedi? Ela <feyat> fitne innel fitnetu ha huna. Ela <feyat> innel fitneta huna. Fitne dedi. Ela inne. Ela işarettir. İnne te tekittir. İşaret ve tembihtir. İnne teekittir. Fitne çesin buradadır diyor. İçi çere. Ala innel fitnetaha huna. Çi sefer söyledikten sonra Abdullah İbni Ümer'dir'i sonra döndü Resulullah dedi. Min haythu yedli'u karnu şeytan. Fitne buradadır. Oradan da şeytanın Neyi çıkar? Boynuzu çıkar. Burada boynuz nedir? Cinayettir şeytanın fitnesini. Evet. Müslüm rivayetinde İmam Müslüm'ün rivayetinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Rasul kufri min hâhûnâ Kıfrın başı buradandır. İşaret ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağal ile. Kıfrın başı buradandır. Buradan da şeytanın boynuzu çıkar. Şeytanın boynuzu nedir? Yani şeytanın alimler diyorlar. boynuz nedir? Elamettir. Yani hayvanın en bariz alameti nereden görürsün? geldi önce boynuzunu görürsün. Yani oradan şeytan baş kaldırır. Ümmet güldür gülistanlıktır. Asri saadet. Ne zaman şeytan baş kaldırır? Ne zaman fitne çıktı? Başını kaldırır. Kaldırdığında boynuzunu görürsün. Arapçada bu kinayet şeytanın boynuzu Meşrik'ten çıkar. Doğudan çıkar. Allah-u Ekber. Sonra bir rivayette de yine İbn Ümar, Bukhari rivayetinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Allahümme bârik lena fî şamina. Allah'ım Şam'ımızda, Şam'ımıza bereket saldı. Allahümme barik lena fî yemenina. Allahümme yemenimize bereket sar. Qalu ya Resulallah ve fî necdina. Necdimize dedi. Allahümme barik lena fî şamina. Allahümme barik lena fî yemenina. Tikrarladı. E dediler ya Resulallah necdimize. Resulallah üçüncüde dedi. Hunez zelazilu vel fiten. Buradan dedi, Necit tarafından dedi, depremler ve fitneler kaldırı. Ve biha yatlu ukarnu şeytan. Şeytanın da boynuzu oradan görünür. Nereden? Doğuda. Bir rivayette de İmam Bukhari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Resul küfri nehvel meşriki Şüfrün başı meşrikten doğar. Meşrik tarafından gelir. Doğu tarafından gelir. Bu da nedir? Bir hadistir. Bunun için bir birkaç hadis var. Bir kısmını zikrederiz inşallah dersin arasında. Maksat şimdi bizim konumuz nedir? Resulullah haber vermiştir bize. Fitne doğudan çıkar. Bu bir haberdir. buhari Müslim'de geçiyor. Bu bir inançtır. inanmamız lazım. İyidir bu fitne nedir? Şeytan bize giriş yapmasın. Çetrefil ortadan kalksın. Biz bunu biraz masaya yatıracağız. Biz masaya yatırız. Biz Arapca biliyoruz. He? Burada ahkem çeşmeye kalkacağız. Filosofluk yapacağız. Değil. Biz sadece bir aracız. ehli Sünnet itikadını. Ashab, tabi'in, dört imam, onun izinde giden... Hadis tefsir e, hadis şerh kitaplarından ehli sünnet muteber ehli sünnet alimlerinin açıklamalarını getireceğiz. İlim oradan, edebiyet bizden. Yarım yamalık Türkçemizden edebiyetten aktaracağız. İlim neredendir? Ehl-i Yani biz bizi başkalarıyla karıştırmayın. Biz de Arapça biliyoruz. Ayet okuyup tefsir ediyoruz değil hangi tefsir, hangi hadis açıgılasak selef-i salihin dört imama karşıysa onu alın duvara çalın. Hiçbir değer yoktur. Ne zaman onların izindeyse o zaman ona sımsıkı sarın. Evet. Şimdi açığlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize önce yerini sınırladı, belirledi. Dedi meşrihten çıkar. Medine Biliyoruz. Medine nerededir? Hicaz bölgesindedir. Ee, nereye Kızıl Deniz'den kıyısında biraz içeridedir. Birkaç yüz kilometre. 200 yüz kusur kilometre. Kızıldeniz neresinde oluyor? Doğusunda oluyor. Batısında ne oluyor? Batısı. Nedir Medine'nin? Batısı işte şey terefidir. Ee, tüm böyle alırsın doğu tarafıdır. Onun için Resulullahı ehil Medine, ehil Medine durduklarında doğuları güneşin doğduğu yer onlar için böyle karşılarıdır. Orada neredir? Dümdüz geçsen bugün de nerede çıkar? Şam'ın bir köşesi, e, Arab yarım Yarımadası'nın bir köşesi, Kuveyt'in Kuveyt'i alır ortasına sonra böyle açılır. Yani Irak'ı kapsıyor, İran'ı kapsıyor. Bütün tarihçiler bunu böyle açıklamışlardı. Bütün hadis kitablarında da bu böyle gidiyor. Bütün alimler diyorlar, ne ciddedi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Neresidir? Uzak şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitrenin yerini belirtirdi. Doğudandır. Bir de dedi bizim Şam'ımıza bereket ver, Yemen'imize bereket ver. Dediler necidimize ya Resulallah. Ne dedi Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem? Oradan dedi fitnedir, depremler çıkar. Sonra dedi çifir oradandır. Ehil Medine, Medine halkı, Arapları o da ne dediğimde İrak anlardır bazı cahiller bugün de ne diyorlar o zamanda Necid deseydin bugün de Yemen'in tarafını kastediyor, Bahreyn tarafını kastediyor. Sadece buradır necit. Bu da yanlıştır. Necit lugatcada, lugatcada necit her yüksek yere, tepe gibi yere, deniz seviyesinden biraz yüksek olsa Necid derler bunu. Medine halkına göre Necid yüksek yerleriymiş. Asıl Necid Irak tarafıymış. Evet. O tarafta Necid iyiymiş. Biraz yüksektir. Ama İraklılara göre Necid oradan başlıyormuş. Doğu'ya kadar gidiyormuş. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçık diyor ki işaret ediyor elini. Meşrikten çıkar. Resul küfrü nehvel meşrik. Günde nereden doğar? Medine'ye göre. Tam böyle Necid'in üstünden doğar. Medine ehline göre, Hicazlılara göre Necid, Irak ve İran ve böyle gidiyor ta dayanı Çin'e kadar, Moskova'ya kadar. Bunlar hepsi sayılır? Necid sayılır. 13 Resulullah Şamla Yemen'e ayrıldı. Şam bazı diyorlar ya hayır Necid sadece Necid müsellimanın kezeben yerdir. Bugün de Riyas şehr çentidir. Onun etrafıdır. Diyorlar sadece burasıdır. O zaman da çünkü dillerin Irak Müslümanların el, el altında değildir. Onun içerisinde ta soruyla Necidiniz. E, Şam da o zaman da değildir. Niye Resulullah diye Yemen de değildir Resulullah'ın hükmü altında. Niye dedi Necdina ve Şamina, e, Yemenina ve Şamina? Şam sonradan geçti Müslümanların eline Resulullah'tan sonra. Onun için Necid kasıt budur. Bazıları işte Necid'den diyor fitneler çıktı. Hatta bazı prentez arasında Vahabilerin fitnesi çıktı. Halbuki ilakası yoktur. Necid'den hiçbir fitne çıkmamış bir fitne çıktı. O da Musallim elker zab. Ondan sonra Necitten bir fitne çıkmamıştı. Olabilir karamitler de bir ezne cidden yukarıydı. Çıktı ama asıl fitne, şimdi açıklarız, Irak tarafından gelmiştir. Özellikle Irak'tan gelmiştir. Sonra ikinci aşama İran'dır. Evet, ne cid anladık. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allahümme bârek lene fî medînetine. Medinemizi bereketli kıl. Yani Resulullah'ın Medine'si. De de de ve barik lena fi mekketna mekkemizde bereketlik ve barik lena fi şamina şamimizde ve barik lena fi yemenina yemenimizde bereket ve barik lena fi sa'ina ve medna ölçülerimizde sa'nedir metten sa ölçüymüş bundan büyük mettir bir maşraba. Bizim Türkçe'de bir maşraba var. O meddir. saat onun büyügüdür. Ölçekiymiş o. Bizde ne var bir kilo çiçilo? buğda ölçelmişler. Bunun kaderi sa'dır. Bunun kimisli bir maşraba kaderi meddir. Bunlara da bereketse O nedir? Öcünde Ehl-i Hicaz'ın ölçüsüymüş. Oradan diyor, ravi diyor ki oradan bir adam kalktı dedi. Ya Resulallah ve fi Irakımız Irak bugündeki Irak ona yüzünü çevirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmadı. Sonra bir hadikahittinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Fîl zelâzilü vel Orada dedi depremler ve fitneler var. Oradan da şeytanın boynuzu görünür. Bu da bu hadiste Ebû Nuaym Hilye'de eee fazâilü'ş-şem kitabında rivayet ediliyor İbni Asakir. Bütün imamlar da bu hadisi tashih ediyorlar. Birçok muhaddisler bu hadisi tasih etmiştir. Ondan dolayı alimler diyorlar burada ne cid Irak'tır. Resulullah üzerine koymuştur. Bir dediği çükür meşriktendir bir de bu rivayette Irak'tadır diyor. Tarih boyunca da bakıyoruz bütün fitneler Irak'tan kaynağlanmıştı. Ondan dolayı İbn Hacer Askalani, İmam Hattabi, eee ve Ayni bunlar Buhari Şerheden, İmam Nevevi Müslim şerhinden hepsi bu meseleyi anlatıyorlar, diyorlar bütün fitne Irak tarafından çıkmıştır. Şimdi neler çıkmıştır? olara celaliz inşallah. Hatta İmam İbni Hacer Fethül Bari şarhi, İmam İbn Hacer dediğin 700 husus senesinde vefat etmiştir. Bu hadis şerhinde rijal ilminde olmasa olmazımızdır, Belçemi'ydir. Diyor ki fitne meşrikten çıkar. Müslümanlar bu konuda e, ittifak etmişler. Bütün fitnelerde diyor tarihe baksak hepsi meşrikten çıkmıştır badiyetul Irak. Irak'ın necdi badiyesi diller. Çünkü Medine alçakta olduğu için Irak biraz böyle tepe gibi gelir Medine'ye göre. Bugün de coğrafyada da aynen öyle ispat ediliyor. Hatta Irak'ın büyük alemi Mahmud Şükrül Alusi kimin torunudur? Büyük müfessirin Alusi'nin torunudur. O Gaye'tul Emani kitabında diyor ki ki Iraklıdır. İnkadı sağlam bir alimdir. Diyor ki laşek, şek şüphe yoktur. Irak Irak fitnelerin kaynağıdır diyor. Her zaman bütün fitne, bütün kargaşa, bütün imtihan Irak'tan baş kaldırmıştır. Irak ehli bir müşkületten çıkar bir müşkülete girer bir fıktıden çıkar bir fitneye girer bir sıkıntıdan çıkar bir sıkıntıya girer ilk fitnede diyor hariciler fitnesidir Iraktan çık. Ondan sonra cehmiyelerdir. Ondan sonra muhtezilerdir. En büyük fitnede diyor rafizilerdir Iraktan çıkmıştır. Bu da çimdir. Mahmud Şukr <gülüyor> Alusi. Büyük Alusi'nin hafidi. Tabi bu Alusi bin İcirmi üçte yanılmıyorsam vefat etmiştir. Çok büyük alimlerdendir. Irak'ın büyük parmakla gösterilen selef alimlerdendir. Bütün konuda Musan var, yazısı var. Bir nevi bu da benim şeyhimdir. Çünkü bunun telebesi Muhammed Behcetil Eteri, Alâme'tul Irak, İmam Ahlul Lüga. Lugatta, tarihte Allâmedir. Benim de eteri ismim gelmem ona mensuptur. Ben de Muhammed Behzetil Eferi'nin meclisinde bulunduğum için o hocayı da çok severdim. 15-16 yaşında o hocayla görüştüm. Kendimi ona nispet ettim. O Eferi'dir. Onun da hocası Mahmud Şükrül Alüsüydü. Evet, alişi ailesi bütün Irak aleminde meşhurdur. Şimdi hiç şüphe yoktur. Tarihe bakıyoruz. Resulullah'ın bu söylediği söz muhakkak doğrudur. Bütün fitneler doğudan çıkmıştır. Bütün depremler doğuda olmuştur. En büyük depremler doğuda olmuştur. Fitne, fasad, bid'at dalalat kaynağı da doğudan çıkmıştır. Neye göre doğu? Medine'ye göre doğu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi bunu anlamak için biz buna inanıyoruz. Eydi bunu anlamak için ne yapacağız? Tarihe göz atalım. Fitne doğudan çıkmış mı? Bakalım bu doğru mu? Önümüzde kaç sene var? 1400 sene var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi söylemiştir. Eydi biz buna şimdi bakıyoruz. Doğudan fitne çıkmıştır. Birincisi Birincisi, birinci fitne. Asr-ı saadet bitmiştir. Resulullah'tan sonra devam etmiştir. Velev fitne de çıktı ama fitneler nedir? Bellidir. İslam kök salıyor hala. Ne fitnesi çıkmıştır? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra irtiden, mürtedler çıkmıştır. Onlar bitmiştir ama. Anlatabildim mi? Ondan sonra Hazret Ömer ne yapmıştır? İslam'ın temelini sağlam bir temelini 10 sene hükmüyle çok güzel bir şekilde oturtmuştur. Ondan sonra ne yapılmışsa Hazret Ömer'in temel üzerine yapılmıştır. Radıyallahu anh bu arda. Hazret Ümer nedir? İslam'ın Bel O temel attı ondan sonra ne yapmışsalar onun temel üzerine yapılmıştır. Asr-i saadet Resulullah'ın asr-i saadeti hazret zamanında tamamlanmıştır. Şimdi biliyorsunuz meşhur Hazret-i öldürdüler. Ne için öldürdüler? Çünkü hazret Ömer İslam'ı ne yaptı? güçlendirdi. İçi umbratorluğu çöktürdü. Dünyada ki umbratorluğu var, iki büyük gücü var. Biri Faris, Farslar. ikincisi Rumlar. Bunlar Şam'dadır, onlar da İran'dadır. Hazreti Ömer kisinde çöktürdü. İçi umbratorluk tarih oldu. Ne başladı? İslam'ın gücü, İslam'ın devleti, İslam'ın hakimiyeti başladı. Yani adalet yeri üzerinde başladı. Şimdi bunlar çekemediler. Şeytanın vasıtasıyla Hazret Ümari öldürmeye kalktılar bu öldürdüler. Hazret Ümari öldürenler kimlerdir? Faslardır. Kimin eliyle? Farisi bültesinin eliyle. O da kimdir? Abu Mecusi. Aleyhi min Allahi ma yasthuk, alehi lântu Allahı, wal-malâikatu nasu ajmâ'i. Mel'unun tekidir. Hz. Ömer'i öldürdü. Onun için Hz. Ömer hançeri yedikten sonra, kendine geldikten sonra yerde uzatmışlar onu. Kim vurdu beni demiş. Kim beni vurabilir? Ne için vurdu? Kime zulüm etmişim? Dediler. Abulü ötür. Dedi elhamdülillah. Şehadeti istemiştim. Medine'de Allah bana verdi. Bir denen eliyle verdi la ilahe illallah karşıma çıkamaz. Yani Mecusi'dir, İslam'a da girmemiştir. Gördük mü fitne nereden başladı? Hazret Ömer'in ölümünden başladı. Hazret Ömer'i öldüren Ebulül adı üzerinde Mecusi. Mecus'tur. Mecus nedir? Ateşperesttir. Fitnenin birincisi. Resulullah dediği doğru mu? Doğrudur. Abu Lü'lü nerelidir? İranlıdır. Fitne gördün mü? Meşrikten çıktı. Birinci darbayı yedi İslam. Asr-ı sallandı. Ama sahabelerin gücüyle toparlandılar. Hazreti ile firasetiyle altı tane halife adayı gösterdi. Kimi seçtiler? Hazreti Üsman'ı. Hazreti Üsman, ikinci meselemizdir. Hazretü Osman halife oldu, beş sene güldür gülüstanlaftı. Ondan sonra başladı bıdı bıdı fitne. Neden? Şeytanın vasıtasıyla. Fitnenin kaynağı neresidir arkadaşlar? Irak. Kufa. Gördük mü Irak nasıl bir fitne yeridir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tayin ettiği için? Ben de Iraklıyım. Ama hak kalbimize daha sevimlidir, daha güzel. Nasıl bizim hocamız Mehmud Şükrül Alüs'i üzerine basa basa Irak fitnenin merkezidir, biz de demek lazım. Örtbas edip, mırıngırın edip yok öyle değil, tevhile kaçıp değil. Hak neredeyse biz oradayız. Irak fitnenin başıdır. Kufeller mırıngırın ettiler, Ondan sonra nereye gittiler? Atladılar Misir'e. Misir'de de halkı karıştırdılar. Çünkü Hicaz ehlini, Necid ehlini, Yarımadağını karıştıramazlar. Onlar derslerini aldılar Riddetçi Savaşı'nda bildiler. Hak nedir? Baktı şeytan ne yaptı? Irakları karıştı. Irakları gönderdi Mısır'a e, Misirliler'i karıştılar. Fitne oldu. Geldiler Medine'ye bilirsiniz Hazreti Osman'ın makteli. Biz ona da geleceğiz inşallah. Onu da açıklayacağız. O nasıl oldu? O da fitnelerin içindedir. Ama biz bakıyoruz fitneler Resulullah'ın dediği gibi Hazret Osman'ın fitne neyle bitti? Hazret Osman'ın katliyle bitti. Radıyallahu anh. Onu öldürdüler. Kimiydi öldürenler onu? Kufallar. Yanlarında destek misirliler. Gördün mü? Bu oldu ki Resulullah'ın dedikleri çıkıyor. Üç tarihe gelelim. Hz. Osman'ın öldüğünden sonra Hz. Ali Beyat ettiler. Ondan sonra bir fitne daha düştü. O da nedir? Cemel Savaşı. Cemel Savaşı ona da geleceğiz. Bunları da açılamayacağız. Cemel Savaşı nerede oldu? Basra'da oldu. Basra nedir? Irak'tır. Başlangıcıdır. Orada oldu. Cemel Savaşı. İki sahabanın arasında. Onu tam detayıyla açılamayacağız. Üküncü, üçüncü üçüncü Canel Savaşı'na mutakir Sıffin Savaşı oldu. Sıffin Savaşı nerede oldu? Şam'da oldu. Şam'dan Irak'ın arasında. Maviye Şam'da Hazreti Ali Kufa'da. Nerede oldu? Irak'ta oldu. Kaç sene sürdü? Dört kusur sene. Binlerce Müslüman öldü. Içinde. Fitne mi? Fitnedir. Nereden çıktı? Irak'tan çıktı. Ondan sonra Hazret Ali'yi şehit ettiler. Nerede? Kuf'a'da. Kim etti onu? Iraklı Abdurrahman ibn Mulc. Gördük mü? Hazret Ali nerede öldü? İrak'ta öldü. Fitne mi? Ölümü ölümü fitnedir. Hazret Ömer Medine'de öldü bir Mecusi eliyle. Hazret Osman Medine'de öldü Iraklıların fitnesiyle. Hazret Ali nerede öldü? Irak'ın içinde. Öldü. Ondan sonra zaman gitti Hazret Ali'den sonra Irak'ta kimi şehit ettiler? Hazret Hüseyin. Kerbal'e. Kim şehit etti onu? Yine İraklılar. Çağırdılar onu İraklılar. Gel biz sana beyat ederiz. Ona vardığında kusura bakma dediler. Biz halifeden korkuyoruz. Bıraktılar teç başına onu. O da bir gündeki Şiiler dedi işte. Onu kendilerini vuruyorlar. Diyorlar ve çivizi Allah affeder. Hüseyin Kerbela biliyorsunuz hadisesinde. Her sene aşura yaparlar. Kendilerini niye dövüyorlar? Diyorlar biz Hazreti sebep olduk. Onu hiç kendilerini dövüyorlar. Evet. Hazreti Hüseyin'in ölümünden sonra bir fitne daha çıktı Irak'ta. O da nedir? Muhtar bin Ebi'i Veyd. Muhtar-ı Bu da nedir? muhtar çıktı, bir liderdir, tekiftendir, Taif tarafını ama Irak'ta yaşıyor, lider oldu, bütün Irakları topladı, dedi ben Hazret Hüseyin'i tatillerinden kısas yapacağım. Hepsini tek tek gitti, kim Hazret Hüseyin'i öldürmüş, onları öldürdü. Bura kadar eyvallah. Ondan sonra ne yaptı? Sapıttı, Nübüvvet iddia etti. Fitne mi? Fitne. Ondan sonra halife onu öldürdü. Ondan sonra Irak'ta ne fitnesi çıktı? Tarihe bakıyoruz böyle tarihte. Ne fitnesi çıktı? Irak'ta Haccac. hacacı biliyorsunuz. Haccac bin Yusuf'u Haccac da bir Müslüman tabutuydu. Karakuş hükmü vardı. Onun şahsiyeti bir enteresendir. Onunla da ilgili inşallah hübürün tarihte münasebet kesse onu da bayağı açılacak. Haccac ne yaptı? Fitne oldu. Mahpus Hana alimleri vurdu. Sonra Irak'ta riddet oldu. Bir sürü riddet oldu Irak'ta. Hazret şey eee halifeye baş kaldırmak oldu. Abbasiler zamanında oldu. Biliyorsunuz. Kan gövdeyi götürdü. Abbasiler nereden kalktı? Irak'tan kalktı Emeviler'i katlettiler. Hep Irak'tan görürsün. El fitnetu huna, Fitne doğudandır Resulullah işaret ediyor. Abbasiler kalktılar Emeviler'i katlettiler. İslam devleti karıştı. Sonra Abbasiler Çin kaldırdı? Onları katlettiler. Bir kargaşa oldu oralarda. Hep fitnedir, rüddettir, karışıklılıktır. Hatta Tatarlar geldiler. Nereden geldiler Tatarda? He? Doğudan geldiler. Asıl Tatarların meşkeni neresidir? He? Moğolistan. Moğolistan neresidir Medineye göre? Doğu. El fitnetu minha huna. Doğru mu? Bak fitne buradandı. Tatarlar, Moğollar geldiler ne yaptılar? Müslümanları kılıçtan getlediler. Abbasiler'in hilafetini çöktürdüler. Halifeyi öldürdüler. Kan Cövde'yi götürdü. Bağdad'ı üç gün öyle kan kestiler ki e, Dicle Nehri bir kırmızı oluyordur, bir mavi oluyordur. Bir siyah oluyordur. Kanı kestikçe insanlar Dicle Nehri ne atıyordular? Ondan sonra da bütün kitapları aldılar, attılar nehre. Çok kitaplarımız gitti muhalde. İlim gitti. Mürekkepten Mavi siyah oldu dediler. İslam'a çok fasat verdiler. Çok büyük fitne oldu. O da neredeydi? Mağollardı. Evet. Bütün fitneler ondan sonra devam etti fitneler. Mağollardan sonra. Hep Mağollardan sonra ne oldu işte? Frangalar geldiler. Ondan sonra hep oralarda kavga oldu. Hep fitne bak doğudan geliyor. Ondan sonra fitne devam ediyor. Bugüne kadar devam etti. Çörfez savaşı oldu. 3 sene çörfez savaşı oldu. Irak-İran savaşı. Irak-Amerika savaşı. Sonra Irak ihtilal. Değil mi? Sonra Afganistan, 1. Afganistan. Ha? Sonra Çin. Afganistan, Taliban ihtilal etti. Ve hala fitneler devam ediyor bugüne kadar. İran kendisi bir fitnedir doğudan geliyor. Bak bugün de İran bütün İslam alemine kargaşa koyuyor. Suriye'yi karıştırdı. İrak'ı ele geçirdi. Ürdün'ü ele geçirmiş Nasrullah vasıtasıyla, hizb Şeytan vasıtasıyla. Misir'i karıştırdı. Fas, Mas o tarafları ta her yerde fitne. Yemen'i, Memen'i, Arabistan'ı her yeri karıştırıyor. İran'da fitne. Çin fitnedir. Çin fitne değil mi sizce? Ha? Çin fitnedir. Teklalıcısıydan veya cüc macüc gibi üzerimize yürürler. Koreya, Cüney Kore, Kuzey Kore, bu bir fitne olabilir. Yani fitne nedir arkadaşlar? Rusya, komünist nereden çıktı? Aynen devam ediyor. Şimdi bu tarihsel fitnedir. Bugüne kadar devam ediyor. Bir de alalım bu fitnenin tarihi canlı olarakları olarak. Bir de alalım itikat fitnesini. Bu canlı olarak fitne yaşadı. Kan gövdeyi götürdü. Bir de el fitnetu ha huna Resulullah'ın işareti bir de bakalım inanç fitnesi, itikat fitnesi neler çıktı. Irak'tan bütün fitneler arkadaşlar Irak'tan çıkmıştı. Bütün itikadi gruplar, fırkalar, sapıklıklar Irak'tan kaynağı alınmıştır. de usulları aslı oradan gelmiş ondan sonra başka yerde başkaldırmıştır. Birinci fitne, itikad olarak kim çıktı Hazret Ali'ye karşı tekfir etti Hazret Ali'nin hariciler. En büyük fitnelerden birisi haricileriydi. Resulullah dedi bunları klişten geçirin. Harici fitnesi bugüne kadar devam ediyor. Irak'tan çıktı. Şiiler Hz. Hüseyin'i öldürdüler. Ondan sonra ona sahip çıkıyoruz diye Rafiziliğe döndü. Rafizi itikadi en büyük fitnedir. Her zaman İslam'a arkadan vurmuşlar. Tatarlara da bile yardım etmişler. He, halifeyi çelsin diye. Halife zavallı. Her zaman ehlüsünde töyledir, sünnet öyledir. Zavallıdılar. İyi niyetlidiler. Göz olacaksın. Halife getirmiş sak vazirini şii koymuş. Tusi diye laneti. O da gitmiş Tatarlara bütün şeyini satmış plan kurmuş. Onun vasıtasıyla halifeyi öldürdü. Halife bilirsiniz Bagdad'dan çıktı. Çoluk çocuklarıyla malıyla iyi niyet göstersin diye anlaşma imzalaslar, hepsini kesti orada. Holako Holako neaneti hepsini kestorun kimin vasıtasıyla? Tusi vasıtasıyla Hümeyni de kitabında Tusi büyük bir dahidir diyor Büyük bir İslam mücahididir diyor E tabi en büyük düşmanımızı öldürmüştür ona için gördük mü fitne Rafizilik, en büyük fitne Bugün de Mursi de Misir'de iyi niyetli getirdi Sisi ne yaptı? Ha? Senel Kurmay Başkanlığı şey bakanı yaptı onu, savunma bakanı. Ne yaptı onu? Harcladı. Aynen. Bunlar teç millettir. Ondan sonra kaderiye, kaderi inkar etme. Hazreti Ümer'e geldiler, dediler Irak'ta bir grup çıkmış, kaderi inkar ediyorlar. Dedi onlar bu ümmetin mecusudur. Ben onlardan beriyim. Onlar da benden beridir. Haber verin onlara dedi. Kaderi inkar ettiler. Bu fitnedir. Bir güne kadar devam ediyor. Biliyorsunuz meşhur pro profesörümüz var bizim. Burada da inkar ediyor. Diyor. Ad vermeyin. Leb demeden insanlar leblebi anlar. Ben adını biliyorum. Niye vermiyorum? Bizim matodumuz değil. Ne diyor? Allah bilmez evet. yarın ne olacak. Kaderi, fitnesi devam ediyor. Cehmiler, Allah'ın isim, sıfatını, çimliğini inkar ettiler. Mutezileler, akıl. Cehmiler böyle büyük fitneydir ki, çokunuş alef tekfir etti. Akılcılar, mutezileler, Hasan Basi'den ayrıldılar, akıl koydular, şeytanın birinci ne oldu? Alemanı oldular. Ondan sonra, sofilik, tasavvuf, Irak'tan baş kaldırdı. Bak bunlar hepsi ana fırkalardır. Irak'tan baş kaldırmışlar. Tasavvuf iyi başladı. Tabi şeytanı iyi başlatır. Ondan sonra istediğin içine sokar. Onun için biz eski tasavvufçular İmam Cüneyt Bağdadi'dir, Ma'ruf el-Kanhidir, Büşrül Hafidir bunlar gibi Abdülkadir Geylani'dir. Allah Allah rahmet eylesin. Bunlar gibi bozgun olmayan tasavvuf, bunlar takva babına, dünyadan çesilip zühüd babına ağırlık veren imamlardırlar. Hepsi alimdirler. Ama şeytan gelir bunlardan sonra nesil geçtikten sonra istediğini yapar. Nasıl Nuh kavminden sonra dedi bunların, işte bunlar alimlerinizidir, bunların işte Hatırlayın, hatırlamaktan sonra bir dönem geçti dedi. Fotoğrafını yapın, fotoğraftan sonra timsalını yapın. O dönem geçtikten sonra, nesil geçtikten sonra işte bunlar dediler size Allah'a, bunlar size Allah'tan sizin aranızda ortaktılar dedi. Ee, vasitediler. Putlar oradan şirk oldu. Şeytan öyledir, basamak basamak. Tasavvuf da Irak'tan çıktı. Haricilik, şiilik, rafidilik, kaderlik, cehmilik, mutezile ve tasavvuf. Bunlar nereden çıktı? Irak'tan çıktı. Ondan sonra batinilik, batini o da Irak'tan çıktı. Batinilik nedir? O da ilmi içe ayrılığı. Tasavvufta da var mı? Sapıklarında tabii. İlmi içe ayırıyoruz. Şeriat içi şekildirdi. Bir zahiri var, bir de içi var. İçini az insanlar anlar. Zahirini avam anlar. Bunlar için her şey mübahtır. Kur'an'ı yanlış tefsir ederler, istediklerine göre. Yani şeytan bunlara her kapıyı açık koymuş. sınırlı yok. Bunlar dandane karmatiler, karamita. Bular da bir fırkadılar batinelerden cibi. Bunlar da sapık fırkadılar, zındıktılar. Ondan sonra Yezidiler Irak'tan çıkmıştır. Yezidiler de şeytana ibadet ederlerdi. Şeytana ibadet ediyor. Onun için bizim Irak'ta bir Yezidi duysa sen diyorsun "Naud billahi min kızar." Hatta parlamentoda ihtilal, Irak ihtilalinden sonra parlamentoda Bor Bilemer zamanında Ce'feri vardır. Laneti. Onun zamanında bir de nesil Yezidi parlamentoda o ayet okudu. Ne'udhu billah dedi. Mineşşeytan racim bismillah rahim. Dedi bunu bir daha söylemesin parlamentoda. Bu bizim inancımızla karıştır. Şeytan bize göre dosttur. Nasıl şeytanı ne'udhu diyor? Bunlar da İrak'tan çıktı. Ve bunlara benzer bütün fitneler Iraktan kaynaklanmıştır. Bu nedir? Meşhur itikad meseleleri. Şimdi bir de neye bakalım? Diğer meseleler itikatte neler? Bular, bunlar meşhur İslami fırkalardır. Bir de ne çıktı? Filizuflar. Filizuf mu diyoruz? Filizuflar. Filosuf. Filizuflar nedir? Arap'ta filizuf diye bir şey yoktur. Bu nerede var? Yunanlılar da var. Sokrat. Ondan önce Aflatun. Bunlar veylosuftdiler. Bunlar nedir veylosuf? Büyük düşünce adamlardılar. Çok çok akıllı adamlardılar. He? Bunlar peygamberler yoktur bunlar için. Muhakkak bir yerden cücaslar. Bu adamlar düşünüyorlar. İşte diyorlar bu dünya böyleymiş, böyle oldu, böyledir, biz böyle ibadet edeceğiz. Bunları peygamberler yerine koymuşlar. Bunların peygamberleri bu veylosuflardır. Bunlardan ne yapıyorlar? İlimlerini alıyorlar. Bunların dedikleri Nasıl bizimki Bukhari Müslüm İşte bu e, romanlar içinde ne de demişler onların o Bukhari Müslümleri cibidir. kuralları kuralların. Eyle bize ne bu? Irak'tan, Irak nedir bu? Meşrik'te değiller bunlar. Ha. Ha. Halife Ma'mun Harun Reşid'in üçüncü oğlu ne yaptı? Irak'ta bu kitapları getirdi hepsini heyet kurdu tercüme etti Arapça. Ya. Gördün mü fitne? Meşrihtendir. Doğudandır. Bizim ümmete bu sukat, eflatun, sapık fikri o günden ümmete girdi. Başladı bir kere. Zaten mutezile de var. Mutezile nedir? Akılcılar. Hazırdılar. Alan hazır. Aldılar bunu, fikir cambazı yaptılar. Karıştı ümmete gitti. Mutezilik nerede? Çorbası, harcı Irak'ta yapıldı. Atladı, zırpladı nereye? İran'da çalıştı. Tarih boyunca İran'da bu çok acayip çalıştı. Akılcıların birçok imamı İran tarafındadır. Bundan sonra ne oldu? Kelam fitnesi çıktı ümmette. Bu filozofların telasifetül yönen Yunan ve filozofların tercümelerinden sonra kelam ilmi meydana atıldı. Dediler biz Sokrates muhatabı olmayız, bizim peygamberimiz var. Ama oradan aldılar Sokrates'ten başladılar hadisten oturtmaya, kişinin arasını bulmaya. E baktılar çatışıyor. Bu filozoflar akıl kabul eder. Ama hadislerde gaybi mesele var. Akıldan uyuşmuyor. Kalktılar ortasını buldular. O da -mül el mülkelemdir. El mülkelem olsun. İşte sinek kanatında var yok. Bunları da kalsaydılar olsun. Ama bunları bıraktılar hepsini. Kalktılar allah Teala'nın kimliğinde bunu uyguladılar. İsim ve sıfat meselesinde ne oldu? İşte oradan kelem el mücirdi bize. Aş'er-i edilip oradan kaynağılandı. Ne çıktı? çıktı? Allah'ın isim sifatlarını iptal etmek. İşte aklımıza olmaz diyor, bir deneydi Allah'ın eli var, eli varmış. Olur mu ya? El değil. Bu cinayettir kudrete. Bu cinayettir bilmem neye. Bu cinayettir hepsini faftlarına yaptılar. Yerlerini değiştirirler. İşte bu el fitnetü minhâhûlâ. Sahabada yok idir böyle şey. Gördün mü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Büyüne kadar bu fitne devam ediyor. Her zaman fitne meşrikten geliyor bize. Her fitnenin ve bakarsın batıda geldiğinde de meşrikten olmuş, virüsü atlamış batıda yer bulmuş, harclanmış fabrikadan çıkmış, yayılmıştır. Bütün fitnelerin aslına baksan meşriktendir. Resulullah da sadıkul ebiddir. Biz de buna inanıyoruz. İnanmayan da gitsin başını en büyük taşa vursun yerine göre kafir de olur, cehennemlik de olur. Biz Resulullah'ın dediğine, imamlarımızın açıkladığına inanıyoruz. Eydir bir de gelelim bu eski, bir de gelelim yeni fitne, itikadi fitneler. Neler çıktı? Zerdeşiyye. Zerdeşlik nedir? Zerdüşlük. Biliyorsunuz eski bir fitnedir. Zerdüşlük İslam'dan önce bir diyanolettir. Ateşperestliğin bir şeyidir. Ama ne oldu bugünde? Yeni, farklı zerdüşlük, yeni bir kılıfla bugünde yayılıyor. Yeni bir kılıf, yeni bir paket oldu. Nasıl derler? Sözüm yabanı, eşek aynı şekildir, samarı değişildi. Tani bir paketi değiştirdiler. Zerdüştlüğü bile işte milliyetçilik adına, bilmem hoş diyor, bilmem ne adına çıkarttılar ondan sonra hinli hindosluk bu Windows bu hin bu nedir bu da Hinten hindiler biliyorsun ineğe tapallar onun için kadınlarının Allah arasında ne var bir hal koyarlar. O nedir asılda? İneğin dış dışkısından alırlar buralarına yapıştırırlar eskiden. Şimdi ona sembolik olarak içeri ne koyuyorlar? E, boya koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yoksa aslında o dışkıdan alıp buraya koyacaklar. Bu te, te, mübarek olacaksın. Bu kaşın arasında hindi kadınlarının aslı buradandı A, bunun fitnesi bizim için önemli değil. Kimse ineğe tatmıyor Müslümanlardan. Niye burada şey yapıyorsun? Ha inaya tapmıyorlar. Ama Hindostluğun ne nedir? Hindu. Hinduizmin asıl meselesinde ne var? Rucu. Ne diyorlar? Bir insan ölse ruhu bir de başka bedenden döner. Yani insan ya yani hayvan be bedenine girer döner. Ruh yer üzerinde dönüyor. Bugün de bunu diyen insanlar var. İşte bu de yeni bir fitne. Türkiye'de de var bunu diye. Bunlar sapıktılar, zındıktılar. Ondan sonra buzilik. Buzilik nedir? Buzilik de yine Hindistan'ın o bir taraflarından, Tayvan, Mayvan oralardan çıkmıştır. O da, onları da Hindoslara benzer tarafları var. Buzizm. Budizm. Onda da ne var? En meşhur şey Budizm'de put gibi oluyorsun. İşte şey bir tane çıktı Taksim gezi farkında. Bir tane çıktı put gibi duruyor böyle. Ne yapıyormuş? Ha duran adam. Ne, ne, yapıyor? ne diyorlar buna böyle duruyor? Buzi? Ha? Yok eylem bunun bir adı var. Ben şimdi Yok ya böyle duruyorlar saatlerce. Yok duran adam değil ya. Neyse bu yoga yoga gibi bir şeydir. Ya siz de de bilmiyorsunuz. Muhabbetlerim. Şimdi ben ben kurtarmışım ama siz he, Neyse maksad olan onun da bir günde şeyi fitnesi oluyor. Bu da eskiden tabi bu eskiden. Eski bir diyanetlerdir. Yeni kılıftan geliyor. Eydir yeni bize ne geldi? Meşrik'ten. Kadiyaniya. Kadiyaniler. Kadiyaniler nedir bilir misiniz? Bu da Pakistan, Hindistan civarından çıktı. Bunlar da Kadiyaniler de aynen başka bir din gibidir. Resulullah son peygamber değil. Bunların bir peygamberi var. Rahmetullah'dır adı. O gelmiştir. Bu da sapık bir dindir. O da çıktı. Sonra Baha'iye, Baha'ile. O da bunlara benzer bir sapık dindir var. Bugün günde bir sürü var. Pakistan'da, Hindistan'da bir sürü var. İngiltere'de camileri var. Çok tür nüfusları. Aslında İslam'a mensuptular. İslam adıyla ama bunlar sapık fırkadır, zındık fırkadır. İslam'dan çıkmışlardır. Ondan sonra en son sünnet inkarcıları, Kur'aniyun, Kur'ancılar diyorlar. Yani sadece Kur'an bize yeter, sünneti inkar ediyorlar. Burada malciler diyorlar ya, bizim malciler oradan almış nemlerini. Bizim malciler onların da belki biraz yakanmışıdır. Yani. Onlar tam sapıktılar. Bizimkiler de sapıktılar tabi. Ondan sonra Batıdan ne geldi bize? Doğudan. Vücudiyye. Vücudiyye nedir? Ataistlik. Ataistlik nedir? Komünist. Ataist sonra ne oluyor? Komünizm oluyor. Ataist nedir? Bu dünyayı Allah yoktur. Yani yaratan yoktur. Bu dünya kendi kendine yaratılmıştır. Ondan sonra bunun paketi ne oluyor? Komünizm oluyor. Komünizm şu ana kadar İslam aleminde partileri var, değil mi her yerde? Arap aleminde Şuüyye diyorlar, Şuüyiler, burada da komünizm, her yerde şu anda da partileri olan inanları var, fitne mi? Fitne. Ondan sonra bu fitne bugüne kadar devam ediyor. Ondan sonra milliyetçiler çıktı. Nereden çıktı? Yine Irak'tan çıktı. Bazı partis. Milliyetçilik. Safaviler. Paris Partisi şeyle de. Osmanlı zamanından bile çıktı. Safaviler. Biliyorsunuz. Safavileri biliyorsunuz. Osmanlı devletiyle Ehl-i Sünnet'ten savaş ettiler. Devamlı. Bunlar çıktı. Bu fitne devam ediyor. Bu bizim 1400 senedir bildiğimiz. Biz ana çizgisiyle konuşuyoruz. Eydir bundan sonra şimdi bu biz 1400 senedir Resulullah haber verdikten sonra bundan sonra da fitneler var. Kıyamet gününe kadar devam edecek. Bir kısmını biz görmeriz tabii. Bizden sonra belki torunlarımız bile görmez. Belki görenler, belki bu kıyamet gününe kadar devam eder. Bunların da bir kısmını Resulullah bize haber vermişti. Ne gibi? En büyük fitne Deccal. Deccal nereden çıkar? Khorasan'dan. Khorasan nerede dedi? Asfahan. İranlılar ne diyorlar? Asfahanî nusf cihan. Asfahan o kadar İranlılar asılları Deccal'in evladileridir. Bak asfahanî nusf cihan. Asfahan bu dünyanın yarısıdır diyorlar. Cihan dünya bu dünyanın yarısı, Nusuf Arapça yarısı, bu dünyanın yarısıdır. Böcünde Asfahan'da 30 bin tane Yahudi var. Birinci sınıf vatandaşlar. İran'da, İslami Cumhuriyet devletinde birinci sınıf vatandaşlar. Belki far, far, Faslı'dan daha öldediler. Bu bir. İkincisi 60 bin tanedir. ehli Sünnet İran'da kaçtır bilir misin? 20 milyon ehl Sünnet var. Bir tane cami yoktur Tahran'da. Bir ehli Sünnet camisi yoktur Tahran'da. Minaresinde Allahu Akbar desiler. Birkaç tane mescid var Bodrumlarda. Cami yapmaya izin vermiyorlar. Şeytanın. Nereden çıkacak Deccal? Asfahan'dan çıkacak. Hadiste diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal çıkar Asfahan'dan 70 bin Yahudi onları takip ediyor. Aleykum taylasan. Taylasan özel bir şapka. Takya gibi üzerlerinde de sırtlarına da atıyorlar. Bir Yahudiler ona dönüşüyorlar. Girişleri var. Aynen taylasan giriyorlar. Bügündeki Asfahan'daki Yahudiler aynen diyorlar. Şu anda tuz bindiler ama kıyamet koparında 70 bin oluyorlar. Şu anda sayım 30 bin diyor. Ama Resulullah diyor Deccal Asfahan'dan ilk çıkarken Asfahan'dan çıkar 70 bin Yahudi aleyhim taylasan elbiselerini vasf ediyor bizim için. Olar oradan çıkacaklar. Evet. Bu bu gelecektir. Ondan sonra ne olacaktır? Doğudan ne çıkacaktır? Ya'cud-ü Me'cud. Bilirsiniz en böyük fitnedir. Böyük alametlerinden birisidir. Bunu da şerh edeceğiz inşallah. Ya'cud-Me'cud nereden çıkar? Doğudan çıkar cumhuriyetlerden çıkar. Biliyorsunuz Zulkernain orada set yaptı. Nerededir? deyip Azerbaycan'dan o tarafa Moğolistan oralardan bir yerden gelir. Yani cumhuriyet oralarda set var. Onu da çok inşallah ya düzme Bu hapşineye delalet ediyor kardeşim. Bu hapşu delalet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadıkul vaadil emindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize hakkıyla haber vermiştir. Biz de bunlara inanmamız vaciptir. Onun için bizim dersimiz ahiret gününe imandır. İmanın bir şartlarındandır. Biz bunlara inanıyoruz. İşte bütün fitne Irak'tan çıkmıştır. El fitnetu huna. Biz de buna inanıyoruz. Tarih boyunca ispat ettik. Fitne meşriktendir, doğudandır. bugüne güne kadar da devam edecektir. Ve bundan sonra da devam eder. Kıyamet gününe kadar da devam eder. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem sadıkul emindir. Sözü de doğrudur. Biz de buna inanıyoruz. Evet. Buna da inanmak nedir? Vaciptir. Burada da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri apaçık belli ediyor. Allah hepimizi subhanahu teala fitneden kurusun. Bütün bu saydığımız sapık gruplardan bizi uzak tutsun. Bizi ve torunlarımızı ve bizden gelen sonra Müslümanlar. Bundan sonra inşallah Çinci fitneyi işleriz. Fitne dersinde bu birincidir. Sonra Çinci meseleye bakacağız. Şimdi والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين